E otır billah'ı maddede kaldık değil mi? İkinci maddeyi yazdık mı? Örnek. Ebu Davud 2608. Ali bin Bahır. Selamünaleyküm. Tire. Hatim bin İsmail. Tire. Muhammed bin Acilan. Tire Nafi, Tire Ebu Seleme Tire Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh yoluyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki 3 kişi yola çıktığında İçlerinden birini emir seçsinler. Üç kişi yola çıktığında içlerinden birini emir seçsinler. Muhammed bin Abbat tire Hatim bin İsmail yoluyla Muhammed bin Abbat tire Hatim bin İsmail yoluyla Ebu Yala'nın 2 bölü 320,512 lafzı şu şekildedir. Muhammed bin Abbad tire Hatim bin İsmail yoluyla Ebu Yala'nın 2 bölü 320,512 lafzı şu şekildedir. Selam. Aleyküm selamun abdur'a. <gülüyor> 2 320,512 lafzı şu şekildedir. Üç kişi yolculuğa çıktığında, işlerinden birisi imam olsun. Üç kişi yolculuğa çıktığında, içlerinden birisi imam olsun. Aleyküm selamünaleyhisselam. Taberani'nin evsatta 8 bölü 99. Taberani dedik değil mi? Evsatta 8/99 Muhammed bin Abbat tire Hatim yoluyla rivayetinde ve Tahavini'nin Mushkilul Asarda no 4620 ve tahabinin Muşkülül Asar'da No. 4620 Abdurrahman bin Yunus Tire Hatim yoluyla rivayetinde ise Emir olsun lafzıyla gelmiştir. Ebu Davud no 2609. Ali bin Bahr tire. Ebu Davud no 2609. Yazdız Ali bin Bahr. Hatim bin İsmail Tire Muhammed bin Aclan Tire Nafi Tire Ebu Seleme Tire Ebu Hureyre radıyallahu anh yoluyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, 3 kişi seferde olduğu zaman içlerinden birini emir seçsinler. Ferdi olduğu zaman işlerinden birini emir seçsinler. Nafi dedi ki biz de Ebu Seleme'ye sen bizim emir misin dedik. Ebu Selemi'ye sen bizim emirimizsin dedik. Behaki 5 bölü 257 Bunu Muhammed bin Abbad Tire Hatim yoluyla zikreder. Muhammed bin Abbat tire hatim yoluyla zikreder. Bezar keşfül estarda no 1673 1673 Übeys bin merhum ube bin merhum tire Hatim bin İsmail tire Muhammed bin Acla Tire Nafi, Tire İbni Ömer, radıyallahu anh yoluyla. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Üç kişi olduğunda, bunlardan ikisi gizlice konuşmasın. Üç kişi olduğunda bunlardan ikisi gizlice konuşmasın. Yolculukta üç kişi olduğunda içlerinden birini emir seçsinler. Yolculukta üç kişi olduğunda içlerinden birini emir seçsinler. Bu, buraya kadar saydığımız rivayet tarikleri bu şekilde. Yani Ubeyis bin Merhum, Muhammed bin Nabat, Ali bin Bahır ve Abdurrahman bin Yunus. Bu dördü Hatim bin İsmail'den rivayet etmişler. Hatim bin İsmail hadisleri Hasen sayılabilecek birisi fakat ezberinde ufak tefek husurlar olan birisi. İbn Acilan da aynı Hatim bin İsmail gibi. E, hepsi de... Burada birleşiyor bak. Nafi, i̇bn Hatim. Hepsinin tarifleri burada birleşiyor. Fakat rivayet üç sahabeden gelmiş. Yani bir seferinde Nafi bunu Ebu Seleme yoluyla Ebu Said ve Ebu Hürer'den rivayet etmişler. Lafızlarında farklılık var. Bir seferinde de i̇bn Ömer'den. Ebu Seleme olmaksızın doğrudan i̇bn Ömer'den rivayet etmiş. Yani buradaki kusur şu ikisinden birisini arayacağız. Şimdi oraya geleceğiz. Bu rivayette Hatim bin İsmail ve Muhammed bin Acılan bu rivayette Hatim bin İsmail ve Muhammed bin Aclan. Rivayetleri genelde hasen olsa da ezber sorunu olan iki ravidirler. Rivayetleri genelde hasen olsa da ezber sorunu olan iki ravidirler. Nitekim bu rivayetin hem metninde bir nekaret hem de isnadında bir ızdırap vardır. Nitekim bu rivayetin hem metninde bir nekaret, hem de isnadında bir ızdırap vardır. Isnadındaki ızdırap, Hadisi Muhammed bin Acla bir seferinde Nafi, Ebu Seleme, Ebu Said yoluyla. Hadisi Muhammed bin Acla bir seferinde Nafi, tire, Ebu Seleme, tire, Ebu Said el-Hudri yoluyla. Bir seferinde Nafi, Ebu Seleme, Ebu Hureyre yoluyla. Bir seferinde de Nafi i̇bn Ömer yoluyla rivayet etmiştir. Muhammed bin Acılan güvenilir olmakla beraber Nafi'den rivayetleri muzdariptir. Muhammed bin güvenilirliği güvenilirliğiyle beraber nafiden rivayetleri muzdariptir. El-Ukayli et-du'afada 4 bölü 118 şöyle demiştir. Burada isnadı zikretmişim de Yahya bin Mayne ulaşan isnadı. İsterseniz o isnadı Yazmayın. Ben sadece okuyayım. Bize Abdullah bin Ahmet rivayet etti. Yani Ahmet bin Anbel'in oğlu. O Ebu Bekir el Hallat'tan rivayet etti. O dedi ki Yahya bin Mayin'in şöyle dediğini işittim. Bu kısmı yazın. Yahya bin Ma'in şöyle dedi. İbni Aclan Nafiden rivayetinde muzdariptir. Bu rivayetlerin bir kıymeti yoktur. Bu rivayetlerinin bir kıymeti yoktur. İbn Aclan, Nafide'nin rivayetinde muzdariptir. Bu rivayetlerinin bir kıymeti yoktur. Yahya Maimin sözü bu. Bu hadiste gördüğü gibi Muhammed bin Aclan'ın ızdırap yaptığı rivayetlerdendir. Bu hadiste Muhammed bin Aclan'ın ızdırap yaptığı rivayetlerindendir. Aleyküm selamünaleyhüm. İbn-i Katan İbnu i Katan İbn Beyanul Vehim'de 5 bölü 289 291 İbnu i Katan Beyanul Vehim 5 bölü 289 291 Ebu Hureyre radyalan rükayeti hakkında şöyle demiştir. Aleyküm selamünaleyhüm. Bu hadisi Ebu Davud Hatim bin İsmail tire İbn Aclan tire Nafi tire Ebu Seleme tire Ebu Hureyre yoluyla. Tam da, ismi... Ebu Davud Hatim bin İsmail tire İbn Aclan tire Nafi Tire Ebu Selem'e, Tire Ebu Hureyre yoluyla. Bir rivayette de Ebu Said el Hudri'den rivayet etmiştir. Burada Ebu Said yerine Ebu Hureyre'yi zikretmiştir. Burada Ebu Said yerine Ebu Hureyre'yi zikretmiştir. Ebu Davud iki rivayet yolunda zikretmiştir. Dari evet. Kutni Yahya bin Said'in bunu İbni Acla Tire Ebu Seleme yoluyla mürsel olarak rivayet ettiğini zikretmiş. Onu da farklı bir yoldan verelim. Bu, Ebu Seleme. Mürsel olarak. şöyle, Ebu Seleme'den kim? İbn-i değil mi? İbn-i Yani, İbn-i Ebu Seleme arasında bak nafi yok. Ondan sonra Yahya bin Said zivade etmiş bunu da. Ar-i bu şekilde Mürsel olarak zikrediyor. Ne Ebu Hurere, ne Ebu Said'e dayandırmamıştır. Darahutni doğru olan da bu mürsel olan rivayettir, dedi. <gülüyor> Yahya bin Sayed'in bin bunu İbn Ajlan tire Ebu Selem'e yoluyla mürsel olarak rivayet ettiğini zikretmiş. Ne Ebu Hurere, ne de Ebu Said'e dayandırmıştır. dar Kutni doğru olan bu rivayettir, yani mürsel olan rivayettir dedi. allah Alem doğrusu budur. Zira <gülüyor> Yahya bin Said el-Kad'dan, ezber ve itkan bakımından, Zira Yahya bin Said el Kattan ezber ve itkan bakımından Hatim bin İsmail'den ve başkalarından üstündür. Hatim bin İsmail ise sika bir ravi olsa da onda gaflet olduğu Hatim bin İsmail ise Sika bir ravi olsa da onda gaflet olduğu ve yazısından rivayetinin sayıh olduğu söylenmiştir. Onda gaflet olduğu ve yazısından rivayetinin sayıh olduğu söylenmiştir. Yani Hatim İsmail Ezberinden rivayet ettiği zaman yanılıyor ama yazıdan rivayet ederse Sika Allahü Alem, Ebû Muhammed'in, Allahü Alem, Ebû Muhammed'in, bu mürsel olarak esavla, bunun mürsel olarak rivayet edilen hüfsü, mevsul olarak rivayet edenden güçlüdür. Sözüyle kastedilen budur. da ayrıca yani biz burada isnattaki şeyden bahsediyoruz, ısraptan bahsediyoruz. Metinde zaten bir münkerlik var. Buna da biraz sonra geleceğiz. Yani şu tarihlerin her birindeki lafızlar da birbirinden farklı. Ayrıca şu yer değiştirmeli kalp miydi? Kalp. Bak, Evet. Isnadı mağlup. Evet, sözüyle kasteden budur. İbn Hatim şöyle dedi. İbne bir Hatim şöyle dedi: Babama yani Ebu Hatime ve Ebu Züraya, Hatim bin İsmail'in Muhammed bin Ajlan'dan, onun nafiden. Onun Ebu Seleme'den, onun da Ebu Hurereden rivayet ettiği, Ebu Hurereden Merfuhan rivayet ettiği, yolculukta üç kişi olduğunuzda, Onlardan birisi imam olsun hadisini sordum. Yolculukta üç kişi olduğunuzda onlardan birisi imam olsun hadisini sordum. İkisi de dediler ki, Bu hadisi Hatim'den iki isnad ile rivayet ettiler. Bu hadisi Hatim'den iki isnad ile rivayet ettiler. Bazısı Hatim İbn Aclan Nafi Ebu Seleme Ebu Said dedi. Bazısı Hatim İbn Aclan Nafi Ebu Seleme Ebu Said dedi. Bazısı da Ebu Hürer'e radiyallahu anh'den dedi. Bazısı da Ebu Hürer'e radiyallahu anh'den dedi. Bize göre doğrusu Allahu u Alem Ebu Selem'e bunu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den mürsel olarak rivayet etmiştir. size göre doğrusu Alem, Ebu Selem'e bunu Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden nürsel olarak rivayet etmiştir. Babam Ebu Hatim dedi ki bunu Yahya bin Eyyub <gülüyor> İbni Aclağan'dan bunu Yahya bin Eyyub İbni Aclan'dan, o Nafi'den, o Ebu Selemeden, o da Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'den diyerek rivayet etti. Yani burada Ebu Hatim'in isnadında İbni Aclan'la Ebu Seleme arasında Nafi'de giriyor. Yani en kıtada kayboluyor burada. Doğrusu bu selaması demek. Bakınız Barekutni el-İlel 9/327. Şimdi tahkikli baskısıyla da 15 cilt falan da var da 9 cilt. Doğrusu budur. Söylediklerimi destekleyen şeylerden birisi de şudur. Söylediklerimi destekleyen şeylerden birisi de şudur: Abdurrazak No 3812 virgül 9256 Abdurrazak 3812 virgül 9256 ve İbn ebi Şeybe No 3457 Abdurrezzak 3812 ve 9256'da İbni Bişeybe No 3457'de Muaviye bin Salih Tire Sevr bin Yezid Sevr bin Yezid Tire Ferac bin Fudale Tire, El-Muhassir bin Habib, El-Muhassir bin Habib, Tire, Ebu Seleme, Tire, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem isnadıyla bu sözü rivayet etmişlerdir. Yine burada da Mürsel. İbn Nebi Hatim el İlel'de. İbn Nebi Hatim el İlel. İlel'de 2/75 no 225. El İlel 2/75 no 225. Şöyle nakleder. Ebu Züra dedi ki i̇bn Acila'nın ashabı bu hadisi Ebu Seleme'den mürsel olarak rivayet ettiler. İbn-i Acila'nın ashabı bu hadisi Ebu Seleme'den mürsel olarak rivayet ettiler. Demek ki burada Hatim bin İsmail'den de kaynaklı bir sorun var. Ben kimler dedim? Leis veya başkaları dedi. Ben kimler dedim? Leis veya başkaları dedi. Hadisin mahfuz olan metninde Hadisin mahfuz olan metninde Üç kişi seferde olduğu zaman içlerinden biri imam olsun buyrulmuştur. Yani namaz imamlığı kastediyor burada. İçlerinden biri imam olsun buyrulmuştur. Ali bin Bahrın. Ha? Ya bu yalanlar. Yani mahfuz dememiz bu tariklere nazaran değil. Yani Müslüm'den bir şey getireceğim de onunla alakalı. Ali bin Bahr'ın Hatim bin İsmail İbn-i Aclan tarikiyle yaptığı rivayetlerde ise imam olsun lafzı yerine emir olsun lafzı gelmiştir. Ali bin Bahr'ın Hatim bin İsmail İbn-i Acılan yoluyla rivayetlerinde İmam olsun lafzı yerine Emir olsun lafzı gelmiştir. Yukarıda zikrettiğim gibi Ebu Yala'nın Muhammed bin Abbad ve Muhammed bin el hasan El-Medeni yoluyla işte buradaki mahkum rivayet oluyor. Mahkûn rivayet. Ee, Muhammed bin Abbad Sika, Muhammed bin Hasan el Medeni metruh bir ravi Ama Muhammed bin Abbad olduğu için isnada bunun bir zararı yok. Mahkûn rivayet bu. Ee, ve Muhammed bin Hasan el Medeni yoluyla Hatim, Tire, İbn Alan tarikenden rivayetlerinde lafız. Ebu Ya'la'nın Muhammed bin Abbas ve Muhammed bin Hasan el-Medeni yoluyla Hatim Tire İbn Aclan tarihinde rivayetlerinde lafız imam olsun şeklinde geçmiştir. Yine Taberani'nin rivayetinde Muhammed bin Abbas bunu Muhammed bin Abbas bunu Emir Olsun lafzıyla rivayet etmiştir. Bu da gösteriyor ki İbni Aclan metinde de ızdırap yapmıştır. İbn Aclan. Da gösteriyor ki İbn-i metinde de ızdırap yapmıştır. İbn-i Haclan'ın nafiden rivayetindeki ızdırap ve metinde yaptığı ızdırap sebebiyle bu lafız münkerdir. Mahfuz olan lafsın İmam olsun şeklindeki lafız olduğunu gösteren tarikler şöylecedir. Mahfuz olan lafsın İmam olsun şeklindeki lafız olduğunu gösteren tarikler şöylecedir. <gülüyor> Muhammed bin Nasr el-Mervezi Muhtasaru Kıyamil Leyl'de sayfa 242. Muhammed bin Nasr el Mervezi Muhtasaru Kıyamil Leyl'de sayfa 242 İsak tire İsa bin Sevr bin Yezid Tire, Muhacir bin Habib yoluyla rivayet ediyor. Selam. Aleyküm Yani bu Muhasir bin Habib diye geçmişti. Bu Rezaf bir şey Şeybenriyörü'nün de aynı kişi muhtemelen. Yani burada bir tasif var. Muhacir bin Habib yoluyla rivayet ediyor. Ebu Seleme ve bin Cübeyr'in yanlarına oturdum. Ebu Seleme ve Said bin Cübeyr'in yanlarına oturdum. Said Ebu Seleme'ye hadis rivayet et dedi. Said Ebu Seleme'ye hadis rivayet et dedi. Ebu Seleme dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Üç kişi yolculuğa çıktığında en küçükleri olsa bile en iyi Kur'an okuyanları imam olsun. Üç kişi yolculuğa çıktığında en küçükleri olsa bile Ni iyi Kur'an okuyanları imam olsun. Bu rivayet hem Ebu Seleme'nin rivayetinin aslının mürsel olduğunu hem de metninde geçen hususun yol emirliği değil namaz imamlığı olduğunu göstermektedir. Bu rivayet hem Ebu Seleme'nin rivayetinin aslının mürsel olduğunu bu rivayet hem Ebu Seleme'nin rivayetinin aslının mürsel olduğunu hem de metninde geçen hususun yol emirliği değil. Aleykümselam ve Aleyküm rahmetullah. Namaz imamlığı olduğunu göstermektedir. Müslim No. 672 Kutaybe bin Said Tire Ebu Avane Tire Katade Tire Ebu Nadre Aleyküm selam Ebu Nadre Nadre Tire, Ebu Said el-Hudri radiyalan yoluyla ve yani rivayetin bir tariki bu. Kutaybe bin Said, Ebu Avane, Katade, Ebu Nacı, Ebu Said el-Hudri radiyalan yoluyla ve Muhammed bin el-Müsenna Tire, Salim bin Nuh yoluyla Bu da ikinci tarik. Ve Hasan bin İsa tire İbnül Mübarek tire El Ceriri bu Said Bineyaz El Ceriri tire Ebu Nadre Sire Ebu Said el-Hudri radiyalan yoluyla rivayet ediyor. Yani Ebu Nadre'ye bunu üç ayrı tarikle ulaştırmış. Ebu Nadre'de Ebu Said el-Hudri radiyalan'ta rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Üç kişi olduklarında içlerinden biri imam olur. İmamla en layık olan da en iyi Kur'an okuyanlarıdır. 3 kişi olduklarında işlerinden biri imam olur. İmamla en layık olan da en iyi Kur'an okuyanlarıdır. Bu hadis Ebu Said El-Hudri radiyallahu anh'ten gelen rivayetin yol emirliği değil de namaz imamlığını kastettiğini göstermektedir. Yani yol emirliği hakkında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sabit olan bir şey yok. Ömer radıyallahu anh'den bir rivayet var sadece ondan mevkuf olarak. Yani üç kişi olduğunuzda biriniz emir olsun diye. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan bir şey yok. Bundan kıyas yaparak bazıları yani Şeyh Elbani bu Ebu Davud'un rivayet etti hadise, sahih veya hasen diyor. Fakat illet hadis görüldüğü gibi ve sayı hadise aykırı. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namaz imamlığını kastediyor. En iyi Kur'an okuyan imam olsun diye. Ee, yanılan ravilerin bunu emir olsun diye rivayet etmeleri sebebiyle bir sıkıntı çıkıyor. Bunu kıyas yaparak, işte yolculukta emir olabildiğine göre biz de kendi aramızda birisini emir tayin ederiz diyerek daha başka kapılara yol açıyorlar. Evet, üçüncü madde diyelim bir sonraki derse bırakalım. Başlığını, şeyini yazın, konusunu yazın sadece üçüncü maddenin. Zayıflığı şiddetli olanlar ve adaleti hususunda eleştirilenlere gelince saifli, şiddetli olanlar ve adaleti hususunda eleştirilenlere gelince, isnadlar telkin edilmiş olabilir veya isnadlar telkiy edilmiş olabilir veya onun adına uydurulmuş olabilir ya da kendisi uydurmuş olabilir. zayıflı, şiddetli olanlar ve adalet hususunda eleştirilenlere gelince, isnatlar telkin edilmiş olabilir veya onun adına uydurulmuş olabilir ya da kendisi uydurmuş olabilir. Örnek deyin, örneği bir sonraki derse bırakalım. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illan tevateke la şirikelek ve estağfurike ve